بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم سبحانك علم الحكيم صدق الله العظيم Rabbi açsın hayır, وختem bil, khayir, bil Rabbi ve la Rabbi bil khayir. Amin. Ve Değerli kardeşlerim hoş geldiniz. Bizleri tekrar bir araya getiren Rabbimize hamdü ü senalar olsun. <gülüyor> Rabbim kendi davası için, kendi kelimesi için dünyanın dört bir tarafında cihat eden, mücadele eden, cehd eden her şeyiyle çalışan canıyla, malıyla, varlığıyla, ailesiyle, benliğiyle, kalbiyle, nefsiyle, her şeyle çalışan kardeşlerimize yardımının, nusretini esirgemesin. Bu boynumuzun borcudur, çalışmak zorundayız, çalışmakla mükellefiz, cehdetmek etmek zorundayız. Gerek maddi gerek manevi olarak cihat etmek zorundayız. Cihadın tüm safhaları neyi gerektiriyorsa o an onu yapmamız gerekiyor. Şu anda biz burada cihadın ilmi safhasındayız. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Her zaman söylediğimiz gibi bu dava gerçekten basit bir dava değil. Üstad Said Nursi Hazretleri'nin buyurduğu gibi çağımızın en büyük hastalığı imansızlık hastalığıdır. Biz imansızlıkla Allah'ın istediği tarzda edilmemiş bir imanla mücadele ediyoruz. Bu sadece bizim çıktığımız toplum değil aslında. Bu tüm toplumlara karşı yaptığımız bir mücadeledir, çalışmadır. Sorun sadece bizim toplumda değil. Sorun her toplumdadır. Temel sorun nedir? Allah'a ve Resulüne ve Resulü ile birlikte bize gönderdiklerine Allah'ın İstediği tarzda iman etmemektir. En büyük sorun bu. Allah cümlemize kendisini nasıl tanıtmışsa, kendisine nasıl imanımı iman etmemizi istemişse, öyle etmemizi nasip etsin. O şekilde mücadele etmemiz gerekiyor değerli kardeşlerim. Çünkü Allah diyoruz, Allah diyorlar, kime sorsa yüzde %99 99.99 istisnalar hariç. Allah'a inanıyor musun? Evet inanıyorum. Ama sorun nasıl bir Allah'a inanıldığında. Peygamberi kabul ediyor musun? Evet peygamberi kabul ediyorum. Peygamberin kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hatta ellerini göğüslerine bir güzel şu şekilde koyarlar. Peki nedir peygamber? Nedir peygamberin misyonu? Peygamberin için gönderilmiştir. Peygamberi nasıl biliyorsun? Peygamberi hayatına nasıl uyguluyorsun? Peygamberi ismi dışında tanıyor musun ya da tanıyor muyuz? Bunu sorduğumuzda susup kalıyoruz ya da susup kalıyorlar. İşte amacımız bunun davasını vermek değerli kardeşlerim. Rabbim cümlemizi muvaffak eylesin. Kitabımızda da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bildiğiniz gibi birkaç derstir peygamberlik dersini işliyoruz. Bugün de inşallah meselemiz. Peygamberler de diğer insanlar gibi yemiştir, içmiştir, çarşılarda dolaşmıştır. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi toplumumuzdaki e, yanlış inançlardan biri de peygamber yememiştir, içmemiştir, gezmemiştir, tozmamıştır. Bunlar zahiren olan olaylardır. Oysa Kur'an-ı Kerim bunun bize tam tersini söylüyor. Zaten Allah razı olsun. Geçen hafta Süleyman Hoca bize bir genel olarak toplumumuzun peygamberlik e, inanışını anlatmıştı. Biz ise bunun Kur'an-ı Kerim'le nasıl zıtlaştığını anlatıyoruz. Anlatmaya da devam edeceğiz inşallah. Evet. Çünkü bildiğiniz gibi çıktığımız toplumda peygamber az önce dediğimiz gibi yememiştir, içmemiştir, gezmemiştir. Kim peygamber yemek yemiştir, gezmiştir, tozmuştur, evlenmiştir, çoluk çocuk sahibi olmuştur diyorsa diyorsa Allah ona lanet etsin diyorlardı. Değil mi? Evet. Allah kime lanet edeceğini biliyor değerli kardeşlerim. Evet. Furkan Suresi 7 ve 9. ayet-i kerimelerde Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle dediler. Yani halk böyle dedi. Bu ne biçim peygamber ki yemek yer, sokaklarda gezer. Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya veya kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı ya bu zalimler insanlara biz sadece siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Ey Muhammed sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak. Onlar sapmışlardır, yol bulamazlar. Subhanallah. Bu ayet-i kerimenin bir nüzul sebebi var değerli kardeşlerim. İslam'ın İndiği yılların edildiği, tebliğ edildiği yıllarda Peygamber Efendimiz bildiğiniz gibi insanlara anlattı bu davayı. O dönemin müşrikleri Ebu Cehil, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Rabia, Ebu Cehil, Ebu Süfyan gibi Mekke'nin büyük aşırı müşrikleri Peygamber Efendimiz'e haber gönderdiler. Ey Muhammed biz seninle bir görüşelim dediler. Tamam dedi Peygamber Efendimiz kabul etti bunlarla görüşmeyi. Bunlarla buluştuğu zaman ona şunu söyledi sordular ve pe söylediler Peygamber Efendimize bak ey Muhammed sen bir davayla geldin ama bildiğin gibi biz bu davayı tasvip etmiyoruz. Sen niye geldin? Amacın mal mülkse biz sana mal mülk verelim. Arabın en zengin en zengini yapalım. Yok senin derdin şan şöhret şerefse seni tüm Arabistan'ın kralı ilan edelim. Şanın, şöhretin, şerefin yüksek olsun. Derdin bu mu? Ya da derdin eğer nefsi bir hastalıksa, yani karı kızsa tabiri caizse, biz sana en güzel kızları verelim. Mesela yok hastalandıysan en iyi hekimleri getirelim vesaire vesaire nice abuk sabuk tekliflerde bulundular. Peygamber Efendimiz derdinin, hastalığının hiçbiri olmadığını, tek davasının ile-i kelimetullah, la ilahe illallah ve bunun manasını açıklayarak davasının İslam olduğunu anlattı. Bunlar kabul etmediler. Bunlar bunu kabul etmediler. Kabul etmenin elbette ki, kabul etmemelerin elbette ki sebepleri var. Hatırlarsanız bir önceki dersimde ben bir ayet daha işlemiştim Ahzab Suresi 40. Ayet-i Kerime'yi. Hani Peygamber Efendimiz Zeynep annemizle evlenmeyi Allah'tan emr almıştı ya, onlar da yine dedikodu yapmışlardı, Allah da onları uyarmıştı. Yani onlara ne oluyor ki? Muhammed sizler hiçbir erkeğin babası değildir. O Allah'ın Resuludur ve Peygamberlerin sonuncusudur. Ayet-i Kerime'sini hatırlarsanız işlemiştik. Onu da kabul etmemişlerdi. Onu da kabul etmemelerinin aslında birçok sebebi var. Birincisi, Peygamber Efendimiz'i küçük düşürmeye çalışıyorlar. Kendi aralarında ve inanmışlar aralar arasında. Neden? Çünkü onlar ne kadar kötülemeye çalışsalar, ne kadar İslam'ın nurunu söndürmeye çalışsalar, bırakın sönmeyi, nur daha çok büyüyor, inananların sayısı kat kat artıyor da Allah'ın izniyle. Amaçları Peygamber Efendimiz'i böyle küçük düşürerek Müslümanlar arasında değerini kaybettirmek ve inanç yolunu düşürmek. inananları sayısını azaltmak. İkincisi Bunlar bir davayla ortaya çıkmışlardı. Kendi davaları neydi? Putperestlikti. Aslında bunlar putperestliği de doğru dürüst inanan insanlar değildi. Gün geliyor put yaptığı putları da yiyorlardı. Hatırlarsanız Hazreti Ömer'in bir hikayesi var bu konuda. Benim aklıma iki şey gelir. Biri geldikçe ağlarım, biri geldikçe gülerim buyuruyordu. Güldüğüm şey yolculuğa çıktığımız zaman helvadan putlar yapardık, onlara tapardık, ibadet ederdik. E, normal yemeğimiz bitince, e, acıkınca ne yapardık? Yiyecek başka bir şey bulamazdık, onları yerdik. Aklıma geldikçe gülerim. Anladığım şey ise kızlarımızı diri diri gömdüğümüz günlerdir. Bunu anlatıyor Hz. Ömer Efendimiz. Ya diyor işte tam bir inançla olmadıklarını ortaya koyuyor. Yani çıkarları uğruna putperestliklerini devam ettiriyorlardı. Çünkü Ebu Cehil olsun, Ebu Süfyan olsun ya da diğerleri ticaretle uğraşan insanlar. Mekke'de bildiğiniz gibi tarım arazı, toprak e, ticarişe tarıma elverişli değildi. Bu yüzden ticaretle hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Artı putperestliğin de ticaretini yapıyorlardı. Hac günleri dedikleri günlerde haca gelen insanlarla bol bol ticaret ederek mallarına, mal mülklerine, mülk paralarına para ekliyorlardı. Bunun da ellerinden gitmesini istemedikleri için Peygamber Efendimiz'le mücadeleye devam ettiler. Mal mücadelesi. Günümüzde de birçok bir din adamı olduğunu iddia, iddia eden şahıs da böyle. Saltanatının yıkılmaması için, malının, mülkünün elden gitmemesi için, kendilerine olan para akışının durmaması için davalarının bayraktarlığını sürdürüyorlar. Evet. Bu gibi sebeplerden dolayı bunlar Peygamber Efendimiz'e bu teklifi yaptılar ve Peygamber Efendimiz onlara davasından vazgeçmeyeceğini bildirdi. Fakat Dersleri dikkatli dinlediyseniz bir noktayı anlamanız gerekiyor. Nedir diye sormayacağım ben açıklayacağım. Birincisi şu, hatırlarsanız yine önceki derslerde ne diyorlardı? Allah bula bula bir insanı mı peygamber gönderdi? Ne gönderilmeliydi? Bir melek gönderilmeliydi değil mi? Bunu da kendi aralarında yaymaya çalışıyorlardı. Fakat bu tutmayınca ileri sürdüklerini bir derece aşağı düşürdüler. Ne? Ayette ne diyorlar? Hani bu ne biçim bir peygamber ki yemek yer sokaklarda gezer. Bunu da açıkladık. Yine de bir üzerinde duracağım inşallah. Ona beraberinde bulunup uyaran bir melek indirilseydi ya. Hani tamam. Hadi bir peygamber gönderildi. Kabul edelim peygamber olabileceğini. Bir derece düşürdüler. Çünkü baktılar ki peygamber efendimiz gerçekten hak bir peygamber. İnsanlar bundan dönmüyor. Ona iman edenler davalarından vazgeçmiyorlar. Gerekirse başlarını, mallarını, canlarını, mülklerini, her şeylerini veriyorlardı Peygamber Efendimizin uğruna. Baktılar insanları bundan vazgeçiremiyor. Tamam hadi peygamber olduğunu bir nevi kabul edelim. Dikkat edin, bir nevi düşürdüler derecelerini, inatlarını. Ne olsaydı, hani onun yanında bir peygamber geleydi ya, onu destekleydi ya, onu korusaydı, onu bakın Muhammed haktır deseydi, ya bunlar o kadar beyinsiz mi? Peygamber zaten bunlara bana vahiy Cebrail getiriyor demiyor muydu? İşte melekten yardım ediyor Allah'ın izniyle. Yani inatlarında niye küfür ediyorlardı bunu anlamıyoruz. Evet. Peygamber elbette ki yemek yiyecek. Elbette ki sokaklarda gezecek. Elbette ki dolaşacak. Elbette ki ticaretle uğraşacak. Çünkü peygamber nihayetinde peygamberliği dışında bir insan... İnsan olması hasebiyle önceki derslerde de söylediğimiz gibi yemek zorunda, içmek zorunda, ticaret etmek zorunda. Çünkü gün gelmiş Peygamber Efendimiz aç kalmıştır değil mi? Karnına taş bağlamıştır değil mi? Ticaret etmiştir, ticaret yapmıştır, alışveriş yapmıştır. Alışverişin esaslarını günümüz tüccarlarına anlatmıştır, o dönemin tüccarlarını anlatmıştır. Bakın bu şekilde ticaret edeceksiniz buyurmuştur. Bu şekilde alacaksınız, bu şekilde satacaksınız. Bir gün Peygamber Efendimiz Medine'de gezerken ne yapmış? Elini bir kum, bir pardon, bir buğday çuvalına sokmuş. Alttan ıslak buğdayı çıkarmış, ıslak kuru buğday. Bu ne demiş? Hüccar boynunu bükmüş. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ya dün gece yağmur yağmıştı da bunlar ıslandı. Peki demiş ıslakları niye üste koymadın? Milleti niye aldatıyorsun? Aldatan bizden değildir buyuruyor. Nasıl pazarlık yapılacağını insanlara öğretmiş. Eğer bir melek gönderilseydi biz nasıl onu örnek alacaktık değerli kardeşlerim ya. Hani ayette de söylüyor ya vallahi melek gelseydi bu sefer onu kabul etmeyeceklerdi. Ne diyeceklerdi? Ya gelen bir melek, ben onu nasıl örnek alacağım? Ben böyle yiyorum, yeme diyor ama nasıl yemeyeceğim? Bir sonraki ayetlerde gelecek inşallah, onu da açıklayacağız. Evet. Devam ediyor Allahu Teala. Veya evet, ona beraberinde bulunup uyan bir melek indirilseydi ya, veya kendisine bir hazine verilseydi, hani tamam bir nevi daha düşürdüler inançlık dere inançsızlık derecelerini hadi melek verilmedi ona mal mülk verilseydi ya bir hazine verilseydi davası uğruna onu kullansaydı ya kullanmadı mı peygamber efendimiz değerli kardeşlerim hiçbir insana verilmeyen hiçbir peygambere verilmeyen mal mülk belki peygamber efendimize verildi ganimetin beşte biri gün geliyor önünde altından gümüşten tepeler ağırlarda hayvanlar köleler. Ne diyordu eninde sonunda? Halısni ya Bilal. Beni kurtar ya Bilal diyordu. Bunları dağıt, infak ediyordu. İşte hazineler verildi. İlle hazinenin yerden çıkması mı gerekiyor? Geliyor hatırlarsanız bir cihat dönüşü, bir mücadele dönüşü, bir savaş dönüşü. Mallar taksim edilmiş. Peygamber Efendimiz bakıyor. Mekke'nin fethinden sonra oluyor bu olay. Eee Mute Savaşı'ndan sonra Havazin kabilelerinden elde edilen ganimetlerden sonra oluyor bu. Bakıyor ki Mekke'den bir müşrik Peygamber Efendimiz ona bakıyor yüzlerce deve salyalara aka aka iştahla bakıyor onlara Peygamber Efendimiz bakıyor ne diyor? Hoşuna mı gitti bunlar? Evet ya Muhammed diyor ya bu derel bu develer süper deve al diyor hepsi senin olsun bakıyor sen ciddi misin? Evet ciddi iman hepsi senin olsun hemen iman ediyor o zaman Vallahi diyor bu cömertliği ancak hak olan bir peygamber yapar. Düşünün, al sana hazine, belki binlerce deve. Bunu peygamberden başkası infak edemez değerli kardeşler. Bunu peygamberden başkası infak edemez. İşte ne diyor? Veya kendisine bir hazine verilseydi veya besleneceği bir bahçe olsaydı Tabii hazineden de vazgeçtik bari kendisine gökyüzünden bir bahçe indirilseydi cennetten bir bahçe indirilseydi Peygamber yani Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in etrafında gezeydi, ihtiyacı olduğunda ondan yiyeydi. Vallahi o da verildi, Peygamber Efendimiz kabul etmedi. allah Teala bir hadisi kudsi ona şöyle biliyor, ey Muhammed sana ahiretin nimetleriyle beraber dünyanın nimetlerini de vereyim mi? Peygamber Efendimiz dedi, hayır ey Allah'ım ben de hepsinin cemini ahirette istiyorum dedi, toplamını ahirette istiyorum. Gün geliyor Peygamber Efendimiz'in önüne cennet bahçeleri sunulmuyor muydu namazda? Peygamber Efendimiz buyurmuyor muydu? Elimi uzattım, hurmaları tuttum, üzümleri tuttum, neredeyse koparacaktım. Size ikram edecektim. Sonra aklıma geldi bunlara ahiret nimetleri vazgeçip bırakıyordum diyordu. Yani Peygamber Efendimizin inanın cennet inseydi onu kullanacak mıydı? Vallahi kullanmayacaktı. Kendi adına kullanmayacaktı. Kullanmamıştı. Peygamberimiz böyle bir peygamber ama... İşte peygamberi tanımıyorlar değerli kardeşlerim. Bizler her zaman söylüyoruz Allah rızası için değerli kardeşlerim sağlam siyer kaynaklarından peygamber efendimizin hayatını okuyalım. Okuyalım, öğrenelim. Basit parça parça değil. Hazreti Adem'den son peygambere kadar okuyalım peygamberler hayatını ve bilhassa peygamber efendimizin hayatını okuyalım. Doğumuna ayrı, evliliğine ayrı, çocuklara bakışını ayrı okumayalım. Birden okuyalım. Sahabinin hayatını okuyalım. Göreceksiniz ki Sahabe de Peygamber Efendimiz'in hayatıyla özdeş bir hayat yaşamaya çalışmış. Yusuf Kandehlevi'nin hayat sahabi kitapları vardı kitabı var, 4 ciltlik. Onu alın okuyun değerli kardeşlerim. Allah rızası için okuyun. Ben kendi adıma ikinci cilde kadar geldim, utandım. İkinci ciltten sonra bir yıl, iki yıl o kitaba el uzatamadım ya. Kendimden utandım ya. Müslümanlığımdan, yani nasıl bir Müslüman oluşumdan utandım? Müslümanlığımdan yanlış anlaşılmasın. Sahabi neler yapmış? O, o hayatlarını Resulullah'tan örnek alarak yaşamışlar değerli kardeşlerim. Öğrenelim ki anlatalım ve yaşayalım. Evet. Siz sadece ondan sonra ne diyor? Besleneceği bir bahçe olsaydı ya. Yani peygamberlerin olağanüstü varlıklar, insanüstü varlıklar olmasını hayal ediyorlar sürekli. Ya niçin bir peygamber insan olamazsın? Aslında bunu onlara kim aşılamış biliyor musunuz değerli kardeşlerim? Tarih kitaplarında yazar Yahudiler, o Yahudiler, o şerefsiz kafirler, tahrif olmuş, olmuş olduğu halde, Tevrat tahrif olmuş olan Tevrat'ta olmadığı halde, olmadığı halde, Olağanüstü hikayeler anlatıyorlardı o dönemin müşriklerine. Peygamber böyle olmalı Muhammed de, sallallahu aleyhi ve sellem bu özellik var mı? Peygamber böyle olmalı onda bu özellik var mı? Adem aleyhisselamdan Peygamber Efendimiz'e kadar sallallahu aleyhi ve sellem bütün peygamberlerin özellikleri aynıdır. İlk noktaları beşer olmalarıdır. Bu muharref olmasına rağmen Tevrat'ta da böyle yazıyor. Yani müşriklerin istediği tarzda bir peygamber Tevrat'ta böyle geçmiyor ismi. Neden Tevratı örnek veriyorum? O dönemin Medine'sinin etrafında Yahudi kabileleri vardı. Nadir oğulları, Kureyza oğulları, Kaynuka oğulları. Ve işin garibi, o dönemin müşrikleri onlara çok önem veriyorlar. Sözleri onlar için değerli. Hatta bir müşrik hiç oğlu olmadığı halde kendi kendine adak diyor. Benim bir oğlum olursa Yahudi olsun diyordu. Yahudilere vereceğim, din adamı yetiştirsin. Ve öyle de yapıyorlardı. İtimatları vardı onlara. Çünkü Ehli kitaplar, bir şeyler okuyorlar, alimler. Ama ne zaman ki İslam davası ortaya çıktı, Yahudiler döneklik yaptılar. Tevrat'ta Peygamber Efendimiz'in özellikleri bildirilmesine rağmen kıvırdılar. Önce biz mahalle derslerimizde de işledik, buradaki derslerde de işledik. Bir Yahudi kendi oğlunun kendisinden olup olmadığından şüphe eder. Ama Peygamber Efendimiz'in zati sıfatına bakıp da onun hak peygamber olduğunu ispatlardı. Bu kadar emindi. Ya acaba bu çocuk benden mi? Acaba karım beni aldatmış mı? Şüphe ederdi kendi çocuğundan. Ama Peygamber Efendimiz'i gördüğü zaman vallahi billahi hak peygamber olduğuna kalben inanıyordu. Onun olduğunu biliyordu, kabul ediyordu. Ama inanın o dönem müşriklere hak olduğunu anlatsalardı müşriklerin çoğu iman edeceklerdi. Fakat saltanat ellerinden gitmesin diye para ellerinden gitmesin diye günümüz insanları gibi İslam davasını örttüler, sakladılar. Allah bizi de muhafaza eylesin. Evet. İşte bu zalimler insanlara, yani o dönemin insanlara, siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler. Yani Peygamber Efendimiz onların davasını kabul etmeyince, rüşvetlerini kabul etmeyince, ya ne diyebiliriz Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem? Ya arkadaş derde saltanat değil deldi mal, mal mülk değil Melik olmak da değil Derdi karı kız da değil E biz Muhammed'i aramızda büyüdü tanıyoruz Ona Muhammed'in emin lakabını biz koyuyoruz Ne diyebiliriz? Ona deli diyelim dediler İşte insanlara onu diyorlar Siz büyü, büyülenmiş birinin Yani ona birileri sihir yapmış Cinler, büyücüler, şunlar bunlar Ona sihir yapmışlar O delirdi. Ama bunu da kendileri çürüt yollara. Mutebbin Rabia diyor ya. Vallahi diyor ben sihri de bilirim. İçinizde büyüyü deniyi bilen benim. Muhammed'in söyledikleri söyledikleri sihir değil, deli saçması değil. Ama ne diyelim? İnsanları onun yolundan saptırmak için başka çaremiz yok. Muhammed sihir sihirlenmiştir, delirmiştir diye. Ayet de söylüyor. Vallahi sahibiniz mecnun değil, deli değil buyuruyor. Vallahi değil, billahi değil. Siz sadece büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz dediler, ey Muhammed sana nasıl misaller getirdiklerine bir bak, onlar sapmışlardır, yol bulamazlar. Yani, peygambere yememiş diyen, içmemiş diyen, çarşılarda gezmemiş diyen, ayetle tescillidir, sapıtmıştır, sapkındır, kafirdir. Ayet ortada değerli kardeşler allah Teala devam ediyor. Furkan Suresi 20. Ayet-i Kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Yani ey Muhammed, ey Habibim, sana yemedin, içmedin diyorlar ama biz Adem'den sana kadar gönderdiğimiz peygamberler de yerlerdi, içerlerdi. Farklı bir şey değillerdi ki peygamber olmaları dışında ve peygamberlik olarak verilen özellikler dışında. Biz senden evvel de peygamberleri başka türlü göndermedik. Şüphesiz onlar hem yemek yiyorlar, hem de çarşılarda geziyorlardı. Yani yemek yiyorlar. Çarşılarda niye geziyorlardı? Laf olsun diye değil. Hem ticaret etmek için geziyorlardı, hem davalarını anlatmak için geziyordu. Peygamber Efendimiz panayırlarda, hac dönemi kurulan panayırlarda gezmiyorlar mıydı? O dönemin insanlarla İslam'ı anlatmıyor muydu? Hatta en son Medineli grup geldi de 17-16. çavurt çadırdan kovulup 17. girdiğinde böyle bir pazar gün ya yani pazar zamanı ticaret zamanı girmişti 17. çadıra ve o zaman Medineli grupla karşılaştı. Yani ondan öncekiler de yediler, içtiler, gezdiler, tozdular, ticaretle uğraştılar, pazarlarda gezdiler. İşte sizin bir kısmınızı bir diğerine fitne sebebi kılmışızdır ki yani imtihan sebebi kılmışızdır ki. Yani biz insanları sizden seçtik. Onlara iman edenler, elbette ki onların davasını tasdik edenler kurtulmuşlardır. Peygamberliğin gönderilme hikmetini anlamayanlar da bu kendi aleyhlerinde fitne olmuştur. Bunu sürekli dillerine dolamışlardır. Niye Muhammed, niye yetim olan adam diyor ki, ben Taif'in en zenginiyim Arapların en zenginiyim Benim bu kadar çok çoluk çocuğum var Bu kadar malım mülküm var Bula bula Allah Abdülmuttalib'in yetimine mi peygamberliği verdi? Elbette ki ona verecek hak ettiği için sana mı verecek? Allah kime peygamberliğini Vereceğini bilir, seçer İşte bunu bu şekilde anlayanlar Davayı anlamayanlar Peygamberin gönderiliş Amacını anlamayanlar böyle kendi akıllarınca hayvani akıllarınca hareket ediyorlar maddi akıllarınca hayvan, hareket ediyorlar İslam dini iman dinidir bunlar imanlarını bıraktılar kalplerini bir kenara koydular kendi zavallı mantıklarıyla hareket etmeye başladılar az önce sunduğumuz sebepler çünkü hayvanca bir yaşam sürüyorlar yeme içme derdi cinsi münasebet derdi mal mülk başka bir şey yok ahiret desen zaten yok Men yuhiyel Azam demiyor mu? <gülüyor> bu kemikleri kim diriltecek? Ölüme, ölümden sonraki hayata inanmıyorlar. Ölünce yok olup gideceğiz diyorlar. Kendi mantıklarıyla hareket ettikleri için İslam'ı Resulullah'a anlayamadılar değerli kardeşlerim. İşte bu yüzden bu kendilerine fitne oldu. Siz bakalım sabredecek misiniz? Evet. Rabbim bizi sabredenlerden eylesin değerli kardeşlerim. İman basit bir dava değil. Bizim mücadelemiz inanın basit bir mücadele değil. Biz mücadele ediyoruz. Bir sonraki ayetlerde gelecek insanların imanı için mücadele etmemiz gerekiyor. Ha hidayetin sonucu Allah'a kalmıştır. Ama biz ya Rabbi ben anlattım diyebilmeliyiz. Kaçmamalıyız hizmetten. Kaçmamalıyız görevden. Bölünmemeliyiz, parçalanmamalıyız. Dava tektir ya tevhid davası, imanı anlatma davası ya. Evet. Peygamber Efendimiz buyuruyor ya, iman ve İslam közleşmiş bir odun parçası gibidir. Onu tutmanız gerekiyor elinizde. Ama eliniz yanacak, kömürü atmak isteyeceksiniz. Atarsanız kaybederseniz. Hadisi sonunda buyuruyor, o közleşmiş parçayı elinde tutanlar bu davayı kazanacak. Yani sabredenler kazanacak. Rabbim cümlemize nasip etsin. Sabır kolay değil. Zire Rabbin her şeyi hakkıyla görmektedir. Yani bu davaya inananları, gönül veren gönül verenleri ya da köstek olanları ya da inanmayanları hakkıyla layıyla görendir değerli kardeşlerim. Evet. Başka bir şekilde değil. Allahu Teala devam ediyor Muminun suresinde Bismillahirrahmanirrahim. Ey peygamberler ya eyuher rusulu tek olsaydı resulü derdi resulü ey pe ey peygamberler temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühe resulü künel minkünü, külü minel tayyibati, ve'mülü salihan, inni bima te'melunel alim. Yani ey peygamberler, temiz ve helal olan şeylerden yiyin. Güzel ve amel hareketlerde bulunun. Çünkü sizin yaptıklarınızı Rabbiniz bilirim. Ayet dehşet bir ayet. Peygamber bir melek olsaydı, Yemek yemiyordu. Külümün tayyibat diyor. Ben tayyibatın ne olduğunu nereden bilecektim? Önüme tavuk eti de gelse, fare de gelse, yılan da gelse ben hangisini yiyeceğim? Hangisi tayyibat? İşte bu yüzden peygamberler yiyen, içen insanlar arasından seçilmiştir. Neyi yiyeceğim? Neyi içeceğim? ye eyyühe Resulü külü minel tayyibat Ey peygamberler! sayıp olanlardan, helal olanlardan temiz olanlardan yiyip ve ey o, o peygamberlerin yolunun yolcuları aynısını siz deyin hani meşhurdur ya anlattım kaç kere İbrahim Aleyhisselam'ın yanına melekler geliyorlar Lut, Lut Aleyhisselam'a iman etmeyen kavmi helak etmeye gidiyorlar İbrahim Aleyhisselam kesiyor bu buzağı koyuyor, koyuyor önlerine eti yemiyorlar korkuyor İbrahim Aleyhisselam niye yemiyorlar acaba hırsızlar mı Melekler anlıyor. Korkma ey İbrahim biz meleğiz, yemeyiz, içmeyiz. Biz sana Allah'ın müjdesini getirmeye geldik, diyor. O zaman kalbi rahatlıyor. Hadi böyle olsaydı bize gönderilen peygamber allah Teala haramları yemeyin, helalleri yiyin diyor. Ya ben ne yiyeceğim? İşte bu yüzden ey peygamberler temiz ve helal olan şeylerden yiyen peygamberler yemişlerdir, içmişlerdir, ticarette bulunmuşlardır. Yine yani aynı şekilde Allahu Teala şöyle buyuruyor Bismillahirrahmanirrahim. Vel illa min ve ummuhu siddiqa kana Yani Meryem oğlu Mesih, yani İsa aleyhisselam da bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelmişlerdi, gelmiştir, geçmiştir. Tek gönderilen peygamber de o değildir. Anası da dost doğru bir kadındır. Yani ayetin Türkçesi dost diyor ama otomat Türkçesi dost doğru. Aslında buradaki kasıt şu. Annesi Yahudilerin ona attığı zina fiilini işlememiştir. Hazreti Meryem annemiz tertemiz bir kadındır. Evet tertemiz bir kadındır. Yahudilerin ona attıkları zina fiilini işlememiştir. Ve kâne ve onlar idiler. Ne idiler? İkisi yemek yiyenlerdendi. Ye'külâni tesnih eder Arapçada. ikiyi kasteder. Onlar da yemek yiyen iki kişi idiler. Çünkü burada bir Hristiyanlarla da bir cevap vardır. Hani o Allah'tır diyorlar ya Allah'ın oğludur. Üçün üçüncüsüdür. Yine ilahtır yememiştir içmemiştir yani onlara göre ve bizimkilerin inancında da suretü selamda geçer Allah'ın isimlerinden biri İsa İsa'dır bu ona da yine bir reddiyedir değerli kardeşlerim onun annesi de temiz bir kadındı ve onların ikisi yemek yiyenlerdendi yani Hz. İsa aleyhisselam da yemek yemiştir annesi de yemek yemiştir evet Bak onlara ayetleri nasıl açıklıyoruz. Onları da bu şekilde ayetlerimizi açıklıyoruz. İster iman etsinler, ister iman etmesinler. Sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar. Yani biz onları anlatıyoruz. İsa'yı da anlattık. Ondan önce Musa'yı da anlattık. Hatta yine Musa selamlarla alakalı ayet-i kerimede, hani Firavun Musa Aleyhisselam'a söylüyor, bu peygamberse kolunda altından bilezikler ve etrafında melekler olmalı değil miydi? Firavun böyle de söylüyordu onu, Hani ilah olduğunu söylüyor. Hani kendisi zengin, mal, mülk, hazine, altınla dolu, kolları bileziklerle dolu. Allah bir çobandan da peygamber seçmiştir. Bir marangozdan da bir peygamber seçmiştir. Bir demirciden de peygamber seçmiştir. Peygamber Efendimizin mesleği çobandı. İsa aleyhisselam marangozdu. Davut aleyhisselam demirciydi. Çoğaltabilirsiniz. Zekeriya aleyhisselam da marangozdu. Evet. Allah -u Teala her kesimden peygamber seçmiştir insanlar arasında. Şartlara uyanlardan. Evet. İşte Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Diğerlerinin ve bizim toplumumuzun dediği gibi ilah değildir. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. Ondan sonra da bir peygamber gelmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Anası dost doğru bir kadındır. Her ikisi de yemek yerlerdi. Yani peygamberin yemek yemesi onun insan olduğuna en büyük işarettir. Bak onları ayetleri nasıl açıklıyoruz, sonra yine bak nasıl yüz çeviriyorlar. Allah razı olsun. Ee, burada bitirelim dersimizi inşallah. Allah nasip ederse, değerli kardeşlerim bu kitabı okuyun olanlar okusun. Ee, peygamberler bahsi çok uzuyor. Biz zaten önceki derslerde de genel olarak burada işlenilen bütün konuları anlattık. Allah nasip ederse diğer derslerde kitabımızdaki başka ibadet meselesine geçeceğiz Allah nasip ederse. Kitabı olanlar okumadan önce gelirlerse inşallah daha istifade olur. Allah rızası için El Fatiha.